Nas Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. Altı ayettir. Nas, insanlar demektir. İnsanların Rabbine sığınmayı emrettiği için surede bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Kul e'udhu bi Rabbin nas Melikin nas İlahin nas? Mişerl, weswas, ilhanas? Alâdi, wesusu fi cddurin nas? Min al-jinnti wal Ey Muhammed, de ki. Cinlerden ve insanlardan olup, insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbi, insanların hükümdarı ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım. Yüce Allah doğru söylemiştir.